İbni Arabi Hazretleri, Muhittin İbni Arabi Hazretleri, büyük velilerden, İslam'ın önde gelenlerinden, aleyhinde olan çoğu adam vardır. Efendim aleyhinde olur böyle? O peygamberin aleyhinde de var ya, hatta Musa peygamber Hazreti Allah'a demiş ki, Ya Rabbi, benim demiş kullar aleyhinde konuşuyorlar demiş. Musa peygamber, Musa kelimullah. Kulların dili benden kes Benim aleyhinde konuşmasınlar deyince Hakkı buyurmuş ki, Ya Musa, sen onların cinsindesin peygambersin ama, ben onların hâlekayım, benim de aleyhimde konuşuyorlardırmış. Nalumiye dermedi mi hemen aleyhine geçiyoruz, aleyhe güzel göstermiyoruz. Hasta mu? hemen aleyhine geçiyoruz, kullara şikayet bırakıyoruz Allah'ı. Hazretin'de birçok düşmanları vardır fakat büyük keramata malik bizzat ı muhteremdir. İnsan bilmediğinin düşmanıdır birader. Bir daha söylüyorum umuyo olarak insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Öğren bil, sonra düşman ol. Fuzülü düşmanlığa lüzum yok.